863 numaralı konu, Hazreti Ömer'in uzletten de nasibinizi alın buyurması. Evet, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: insanlardan uzaklaşıp tenha'lara çekilmek, yani uzlet, kişiyi kötü kimselerin şerlerinden muhafaza eder. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: Uzletten, halktan uzaklaşarak tenha yerlere çekilmekten de nasibinizi alınız.